Bir mürşide varmayınca olmaz. Bu konuya insan niçin yaratılmış, insanoğlu niye yaratılmış diye sorarak başlamak istiyorum. Allah Teala evvela dünyayı yaratmış, milyonlarca sene evvel yeryüzünü, uzayı yaratmış, her şeyi yaratmış. Ondan sonra da insanoğlunu yaratmış. Neden? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bunu açıklamış ve ''Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.'' buyurmuş. İnsanın Rabbini tanıması lazımdır. Bunun için de bizim, Allah'ı tanıyan birini tanımamız gerekiyor. Bunu sadece bilmek, kitaptan okumuş olmak yetmiyor. Biz bunu Tıp fakültesine giderken çok iyi anladık. Bilmek yetmiyor, işin bir de pratiği lazım. Uygulaması gerekiyor. Fakültede okurken bize sadece kitaptan okuduklarımız yetmedi. Hocalarımızla da işin pratiğine, uygulamasına girdik. O zaman meseleyi daha iyi kavradık. Doktorluk için gerekli bilgilere kitaplardan ulaşmak isteyen bir kimse, tıp fakültesine gitmeden tıp kitaplarını alsa, bunlardan doktorluk bilgilerini öğrenebilir. Ama hastayı tedavi edebilmek için teşhis koymak gerekiyor. Bunu nasıl yapacak? Alerjinin tarifini kitaptan okumuş olabilir. Uyuz hastalığı da ona benzer bir hastalıktır birbirinden nasıl ayırt edecek? Fakat işin uzmanı hoca bir defa insana göstermiş olsa insan bunu daha iyi anlayabilir. Kitaptan 10 defa da okusak anlamayız. Dini konular da buna benzer. Dini tam manasıyla yaşayan kimseden öğrenenler içlerinde hiçbir tereddüt kalmadan tatbik ederler. Mesela namaz kılmanın şekli aynıdır. Alimlerimiz peygamberimizin öğrettiği şekilde kitaplarda tarif etmişlerdir. Namazın içindeki huşu ise onu güzelce uygulayan kişiden öğrenebiliriz. Yoksa namazda nasıl duracağımız rükû, secde, tekbir, kıyam, kıraat ile ilgili meseleler hemen hemen aynıdır. Sadece mezheplere göre biraz farklı şekilleri olur. Ancak huşu konusu kalbi bir meseledir. Allah Teâlâ'yı ruhumuzla daha iyi anlayabiliriz. Çünkü O'nun belli bir şekli yoktur. O'nun için... Allah tealayı tanıyan ve bilen bir insanın Kamil bir mürşidin yanına gittiğimizde onun sevgisini ve muhabbeti bizim içimize girmiş oluyor. İnsan bunu kitaplardan elde edemiyor. Bu usül ta Peygamber Efendimiz zamanından kalmadır. Çünkü Peygamber Efendimiz'i de en az bir defa iman ederek gören kişi de bu muhabbet meydana geliyordu. Ancak onu yaşadığı devirde gören insana özel bir ifadeyle sahabi deniliyordu. Sahabilerin hepsi de çok büyük insanlardır, kıymetli zatlardır. Hiçbir evliya bu sahabilerin tırnağındaki bir toz bile olamaz. Zira onlar bizzat peygamberimizi görmüşlerdir. Hayatında bir defa bile o devrin insanı mümin olarak görmüş olsa ve bunu ölünceye dek korumuş olsa yine de sahabi kabul edilmiştir. İki üç kelime bile konuşsa yetiyor, o kadarcık görmeyle ruh bir şeyleri anlıyor. Çünkü allah Teala'yı tanıyan kimseyi görünce ruh kendinden geçiyor. Kısa zamanda nasıl anlıyor diyeceksiniz? Uzaydan dünyanın fotoğrafını çekmiyorlar mı? Daha teferruatlı bilgiler elde etmiyorlar mı? Bir anda bu nasıl bizim ülkeyi, yaşadığımız şehri, bulunduğumuz mahalleyi, kaldığımız evi gösterebiliyor? Çünkü ona göre yapılmış bir teknolojisi var. Ruhun da ona göre bir yapısı vardır. Bunuysa manen daha iyi yetişmiş insanlar anlayabiliyor. Bu insanlara irşidi kamil deniliyor. Onlar Allah Teala'yı sıradan insanlardan veya sadece kitap bilgisine sahip olan ve kitapları elinden alınınca ilimleri de yoklu veren insanlardan farklıdır. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra bu irşat faaliyetlerini sahabiler yaptı. Malum peygamber görevi sona erdi ama irşat devam etti. İnsanlar sahabeleri aradılar. Buldular. Onlardan, peygamberimizden aldıkları ilmi sorup öğrendiler. Sahabelerden de sonraki nesiller öğrendi. Onlara da Tebeut-Tabi'in adı verildi. Ancak giderek insanlar, peygamberimizin nurundan uzaklaştılar. Bu işi bilen ve anlayanların sayısı azaldı. Ama hiçbir zaman yok olmadı ve olmayacak da. O vakit şeyhler vardı. Bu işi yapanlara, bilenlere şeyh denilirdi. Şeyh demek, Arapça'da yaşlı, tecrübeli insan demektir. Doğuda ilim ve irsan sahibi büyük alimlere de seyda denilir. Bizim insanımız da işte o büyük alimlerin yanına gidip gelmeye, bu işi öğrenmeye başladılar. Orta Asya'da büyük zatlara hâce denilirdi. Hâcegân da haceler demektir. Bizdeki söyleniş şekli hoca olmuştur. Şimdi biz hoca denilince ne anlıyoruz? Bakın isimler ne kadar da değişmiş. Ancak önemli olan isimler değil, taşıdığı sıfattır. Esas gaye onun yetişmiş insan olmasıdır. İnsan manen yetişmiş olmayınca başkasına tesiri de olmuyor. Yanına istediğin kadar git gel, faydası olmuyor. Ama manen yetişmiş insan öyle mi? Bir anda o kişiden etkileniyorsun. Onun taşıdığı sevgi ve muhabbet insana tesir ediyor. İşte o zaman ruhumuz lezzet alıyor. Bu insanda bir şey var diyorsun. Görmediğimiz halde bir şeyler içimize girmeye başlıyor. Manen yetişmiş insan demek, nefsini kemale erdirmiş mümin demektir. Nefsin isteklerinden kurtulmuştur. Nefsin arzusu, Allah Teâlâ'nın emirleriyle çatışmadığı müddetçe normaldir. Zararı yoktur. Nefsin binlerce arzusu, isteği vardır. Bunları yok etmek lazımdır. Kalple Allah Teâlâ'nın birliğini, Peygamberimizin peygamberliğini ve diğer iman esaslarını kabul eden Müslümandır. Ama her Müslümanın bir de nefsi vardır. Müslüman da heva ve hevesleri uğruna günaha girebilir. Hoşuna gidenleri yapmak isteyebilir. O zaman ne yapacak? Hem Müslüman hem de yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor, haram işliyor, emanete hıyanet ediyor, verdiği sözde durmuyor, daha pek çok şeyi de sayabiliriz. Müslüman, bu hastalıklardan kurtulmadıkça, olgun bir mü'min olmaz. Adı ne olursa olsun, yukarıda da dediğimiz gibi, ad önemli değil. İnsanın taşıdığı sıfat mühimdir. Müslümanlık sıfatı, Kamil olmakla gerçekleşir. Manen ilerlemekle olur. Kur'an ve sünnetin istediği insan, Kamil mü'mindir. Biz onun için Allah'ı tanıyan ve bilen birini arıyoruz. Resulullah'ı sadece şeklen değil, onun sevgisini ve muhabbetini bize aktaracak insanı görmek istiyoruz. Bunun için de mürşid Kâmil'in yanına gidiyoruz. İşte bunun için bir mürşid Kâmil'e varmak gerek. Dinde ilerlemek isteyen, dini daha güzel yaşamak isteyen insanların hepsi bu yola koşmuşlar. Güzel ahlaklı olmak kıymetlidir. İnsan kendi kendine ahlakını güzelleştiremiyor. Biraz kendini frenlese bile tamamen önüne geçemiyor. Biraz antrenman yapılarak, Az da olsa yol alınır. Ama iyi bir sporcu olmak için, işi iyi bilen bir hocayla çalışmak lazımdır. Nefis, terbiye görünce ıslah olur. O zaman insan daha da kıymetli olur. Bir müşid kamil insanı terbiye ederse, namazdaki huşu zamanla çoğalır. Yaptığı işlerdeki olgunluğu artar. Ancak tedavi görmek için gittiği doktorun tavsiyesine uymayan insan, ilaçlarını kullanmayan kişi de fayda görmez ve kemale de eremez. Din sadece ilim değildir. Din üç kısımdır. Önce ilim gerekir. Onu amelle tamamlamak lazımdır. İlim ve amelse ihlası meydana getirmelidir. İşte bir mürşid-i dinde insanı daha fazla ihlaslı olmaya davet eder ve bunun usullerini de yaşayarak öğretir. Bir mürşid-i Namazı sadece şekil olarak kılmamak ve yanlış amellerle ömrü heba etmemek, yapılan işlerde ihlası elde etmek için gereklidir. İlmi kaynağından almamızı öğretir. Ameli sağlam yapmamızı anlatır. Dinde ihlas sahibi olmamızı sağlar.